Kafirler istemese de, zorlarına gitse de, bütün dünyayı bir araya getirseler de Allah Azze ve Celle nurunu tamamlayacak. Bütün tagutlar düşecek. Bugün bizim bacılarımıza zulüm yapan, Müslümanlara zulüm yapan, müminlere zulüm yapan, muvahitlere zulüm yapanlar hepsi teker teker teker düşecek. Kıyamet gününde. Bütün insanlığın önünde Senin Rabbin sana diyorsa Ey kulum ben senden razıyım Sen o zaman başardın demek Bakın Abiler size şimdi bir e, mesela anlatacağım inşallah e, Şu açıdan Bizim bugünkü konumuza gerçekten benziyor yani Bizim bugünkü konumuza Gerçekten benziyor Şimdi anlatacağım olay Hazreti Ömer halife iken şimdi kendisinin yanında Kabbab bin Eret'in radıyallahu anhu bulunduğu bir meclise diyor ki yeryüzünde şu meclise bundan daha layık ve bundan daha müstehak olan sadece bir tek adam vardır. Bunu kastettiğinde de yani İslam için uğruna çektikleri ezayı ve cefayı kastediyor. Yani kim en çok daha çekmiş? Diyor ki ondan sonra Kabbab radıyallahu anh diyor ki ya emir el müminin kimdir o? Hani kim bunu en çok çekmiştir? Ama radıyallahu anh diyor ki Bilal'dir. En çok Bilal bu din üzere çekmiştir. Sonra Habbab radıyallahu anhu ona karşı geliyor diyor. Ya emir el mu'minin o benim kadar işkence çekmemiş. Çünkü müşriklerin eziyetlerinden Bilal'i koruyanlar vardı. Ama diyor benim hiçbir koruyucum olmadı. Ve hiç kimsem de yoktu. Ondan sonra kendisi anlatıyor. Müşrikler onu nasıl ateşin içine atmışlar. Allahu Ekber hele dinleyin. Bir gün müşrikler beni tuttular. Bir ateş yaktılar. Ateşin içine beni sırt üstü yatırdılar. Allahu Ekber. Sonra adamın biri göğsümün üzerine bastı. Yer soyuncaya kadar da beni bırakmadı. Allahu Ekber. Kardeşlerim şunu bir tasavvur edin. Ateşin üzerine yatırıyorlar. Bir de öyle kalmamış gibi. Göğsüne de bastırıyorlar tam beli o şey gelsin diye. Allahu ekber. Ondan sonra Khabab radıyallahu anhu sırtını açıyor. Ateş yanıklarından sırtı alacı olmuştu. Yani rengi değişmişti. Normalde kendisi köle bir sahibidir. Şimdi bakın bir yere geleceğim. Bunu anlatmamın sebebi var. Şimdi bu Khabab bu Khabab kendisi bir gün eee As bin Wa'il tarafından onun sahibidir. O zaman kendisi köledir. Kafası dağlandıktan sonra yani ateşle eritildikten sonra tabiri caizse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah şu çektiğimiz işkencelerden kurtulmamız için Allah'a dua etmez misin? Şimdi bakın kardeşlerim Allah rızası için Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın cevabını iyi bir dinleyin. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sizden önceki ümmetler içinde öyle insanlar vardı ki Demir tarakla bütün derileri etlerini soyarlardı. Onların derileri ve etleri soyulurdu, kazınırdı da bu işkence yine onu dinlerinden döndürmezdi. Allahu Ekber kardeşlerim bunu bir tasavvur edin. Demir taraklarla senin etini koparıyorlar. Senin kemiklerini koparıyorlar. Tamam senin etini kazıyorlar ama onlar dininden dönmezdi diyor aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra devam sayıyor aleyhissalatü vesselam. Testere ile tepesinden ikiye bölünürlerdi. Aynı kimde oldu bu? Zekeriya Aleyhisselam'da. De yine bu işkenceler onları dinlerinden geri çevirmezdi. Allahu ekber. Diye diyor ki Aleyhissatü vesselam Allah bu işi tamamlayacaktır. Allah bu İslamiyeti tamamlayacaktır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Öyle ki hayvanına binip bineğine binip sanadan hakadra meuta kadar tek başına giden bir kimse Allah'tan başka hiç kimseden korkmayacak. Şimdi bu Sana Hadramaut Arap Yarımadası'nın iki tarafı yani uzun bir belgeyi kastediyor. Büyük bir belgeyi kastediyor. Allah'tan başkasından kimseden korkmayacak. Koyunları hakkında da kurt saldırmasından başka hiçbir şey endişe duymayacaktır. Yani kendisine hiçbir insan bir şey yapamayacak. Allah'ın dini öyle bir hakim olacak ki Allah'ın otoritesi öyle bir hakim olacak ki kimse sana karışamayacak kardeşim. Sen bu Dünyada rahat bir şekilde gezeceksin. Aleyhisselatü vesselam hadisin sonunda diyor ki ama siz acele ediyorsunuz. Siz acele ediyorsunuz. Aynısını Rabbimiz de kitabında söylüyor. İnsan aceleci yaratılmıştır. Bundan dolayı biz direkt hemen bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Ama kardeşlerim biz ne zaman fetihin geleceğini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz fetih gelecek. Allah Subhanahu ve Teala ta nurunu tamamlayacak. Bakın Allah Azze ve Celle kendisi söylesin. Yuridun <gülüyor> li yutfiu nurallahi bi'afwahihim. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Söndürmek istiyorlar. Vallahu mutimmu nurihi velau karihal kafirun. Kafirler istemese de, kafirler kerih görse de Kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacak. Allahu ekber. Kardeşim şu ayete bir bakın. Vallahu mutimmu nurihi ve law karihal kafirun. Kafirler istemese de, zorlarına gitse de bütün dünyayı bir araya getirseler de Allah azze ve celle nurunu tamamlayacak. Kul lilzayne kafaru setughlabuna ve tuhsharuna ila cehennem. Kafirlere söyle Onlar hepsi toplanacak ve cehenneme atılacaklar diyor Allah azze ve celle. Bu dayanık okuduğum Allah azze ve celle nurunu tamamlayacak ayeti Saf Suresi'nin 8. ayeti. Bir de onun sonrakini dinleyelim. Allah rızası için şurayı bir dinleyin kardeşim. Biz ne için dünyaya gelmişiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne için bu dünyaya gelmiş? Huve'llezî ersale rasûlehu bil-hudâ ve dînil hakq odur ki kendi resulünü hidayetle حق ile beraber gönderendir. Peki ne için? Li <gülüyor> din kulli bütün dinlere üstün gelsin diye. Bütün sistemlere üstün gelsin diye. Walau karihal mushrikun. Müşrikler istemese de, hoşlanmasa da, geberseler de tabiri caizse Allah azza ve celle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hidayetle yollamıştır. Hak dinle yollamıştır. Bütün diğer dinlere galebe çalsın diye, onlara üstün gelsin diye. Vallahi kardeşlerim Amerika'da düşecek, Rusya'da düşecek, bütün tagutlar düşecek. Bugün bizim bacılarımıza zulüm yapan, Müslümanlara zulüm yapan, müminlere zulüm yapan, muvahitlere zulüm yapanlar hepsi teker teker teker düşecek. Biz görmezsek ki önemli değil, bizim çocuklarımız görecek. Onlar görmezse onların çocukları görecek. Bakın ben size geçen fil suresinde de anlatmıştım. Ebrehe nasıl bir orduyla geldi? Allahu Ekber. Fillerle geldi, fillerle. Yani bugün tanklarla geldi, uçaklarla geldi, roketlerle geldi. Peki ne oldu? Allah Azza ve Celle onu zelil kıldığı gibi, onu yok ettiği gibi... Vallahi dayana Rabbimizin ayetinin gereğidir bu. Onun için biz böyle emin konuşuruz. Allah Azze ve Celle bugünkü tağutları yerle bir edecek. Paris'te bizim olacak, Londra'da bizim olacak, Washington'da bizim olacak Allah'ın izniyle. Ve Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde her yerde İslam olacak. Vallahi bu topraklarda da İslam olacak. Kabe'de özgürlüğüne kavuşacak. Biz rahat bir şekilde haccımıza gideceğiz bir iznille Allah Azze ve Celle sözünü verdiğin için. Vallahi bacılarımızın öcünü alacağız o şia köpeklerinden. Vallahi Uygurlu mazlumlara yapılanların öcünü alacağız. Vallahi Filistin'de yapılanların öcünü alacağız. Ama önemli olan ne? Önemli olan ne? Acele etmemek. Acele etmemek. Çünkü insan oğlu aceleci yaratıldığı için hemen bir şeylerin sonucunu görmek istiyor. Bu da ister istemez insanı, Ne yapıyor? Duygusallığa götürüyor. İnsanları duygusallığa götürüyor. Bakın kardeşim bu yolda sabır olmazsa olmaz. Sen sabretmezsen, senin duyguların sana galibe çalarsa, o zaman aynı bugünkü insanların yaptığı gibi, sen artık konulara delil penceresinden değil de, duygusal pencereden bakarsın Allah muhafaza. Bakın kardeşim, İslam'ın ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Allah subhanahu ve Taala ne demişse odur. Tamam zamanında gidip bizatihi cihat yapmış olan insanlar yani eski deyimle mücahit olanlar bugün müteahhit de oldu her şeye müsait de oldu. Niye? Çünkü konulara duygusal yaklaştılar. Hemen bir şey elde etmek istediler. Davaları belki çabuk bir şekilde yayılmadığı için insanlar akın akın dalga dalga bu dine girmedikleri için Ne oldu? Aceleci davrandılar. Hemen bir şey değiştirmek istediler. Biz de kapitalist bir sistemde yaşadığımız için hemen bir şeyler bekliyoruz. Diyoruz ki hemen bir şeyler değilsin. Kardeşlerim bu böyle olmaz. Bu böyle değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan biz daha mı değerliyiz? Haşa. Aleyhisselatü Vesselam bu dini önce 3 sene gizli anlatmadı mı? Ondan sonra 13 sene yani toplam bu 3 sene ile beraber 10 sene Mekke'nin çilelerini çekmedi mi? Peki bu arada kaç tane insan iman etti? Bir bakın bakalım siyer kitaplarında Aleyhisselatü Vesselam'la beraber kaç kişi hicret etmiş. Bakın kardeşlerim şunu da anlamamız lazım. Bak vallahi Allah'ın adıyla yemin ediyorum bu dünyada biz yine galip geleceğiz. Müminleri kastediyorum. Allah Azze ve Celle müminleri galip kılacak. Bu her zaman böyledir. Ama şunu da anlamamız lazım. Belki bazı peygamberlerde olduğu gibi Allah Azze ve Celle bize dünyada fetih vermeyecek. Yani bize derken yani biz belki bunu görmeyeceğiz. Hani biz görmeyeceğiz. Ama bizden sonraki nesiller illa görecek. Ama bu anlamına gelmiyor biz bir şey kaybettik. Bir şey kaybettiğimiz anlamına gelmiyor. Vallahi gelmiyor kardeşlerim. Bak burası yanlış anlaşılmasın. Niye? Bak Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, Geçen de söylemiştim bunu. Miraç olayında, Miraç hadisesinde kendisine peygamberler arz olunduğunu söylemiyor mu? Ondan sonra diyor bazı peygamberler geldi 3-4 kişi iman etmiş. Bazıları geldi 2-3 kişi iman etmiş. Bazılarına bir kişi iman etmiş. Bazılarına bir insan bile iman etmemiş. Allahu Ekber. Ne amcaoğlu, ne kardeşi, ne oğlu, ne kızı, ne karısı, ne en iyi arkadaşı, ne en iyi dostu, ne anası, ne babası. Devam sayın. Bir kişi bile iman etmemiş. Şimdi bu onların davasının batıl olduğum anlamına geliyor. Haşa. Haşa. Hiçbir zaman. Vallahi bizde de aynısı. Belki biz Zekeriya aleyhisselam gibi ortadan kesileceğiz. Belki Yahya aleyhisselam gibi öldürüleceğiz, şehit edileceğiz. Bu bizim için problem değildir. Bakın asıl fetih ne zamandır? Yani asıl başarı ne zamandır? Kıyamet gününde, bütün insanlığın önünde. Senin Rabbin sana diyorsa ey kulum ben senden razıyım. Sen o zaman başardın demek. Sen o zaman başardın. Örnek vereyim. Hamza radiyallahu anhu Mekke'nin fethini gördü mü? Hayır görmedi o Uhud'da şehit edilmedi mi? Tamam ama bir şey elde edemedi anlamında değil ki ya da eksik mi kaldı diğer sahabelerden? Hayır değil değil. Mekke'nin fethinin tohumları Hamza'nın kanıyla beraber atıldı. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ve Allah Azze ve Celle öyle bir yaptı ki Subhanallah Hamza'nın katili Vahşi radıyallahu anhu musaylemetül kezzabı öldüren mücahit değil mi? Allahu Ekber. Kardeşlerim bakın bu ne anlama geliyor? Bugün bize savaşan insanlar bile Allah Azze ve Celle isterse onları kendi dini için kullanır. Bakın bütün kafirler bugün Allah'ın dinine karşı kenetlenmemiş mi? Kenetlenmiş. Belki sen şimdi şaşırıyorsun. Ya subhanallah bunlar nasıl Allah'a karşı gelebiliyorlar? Kardeşim şaşırmana gerek yok. Onlar görevlerini yapıyorlar. Tamam. Bak şimdi ayete bak. إِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ Şüphesiz ki kafirler mallarını harcarlar insanları Allah yolundan alıkoymak için. Allah yolundan alıkoymak için adamlar mallarını harcıyor. فَسَيُنْفِقُونَهَا Ve devam da harcayacaklar. Yani ileriye yönelik de harcayacaklar. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً Sonra bu harcamaları onları... Bir pişmanlığa dönüşecek, Bir pişmanlık olacak. Yani tabiri caizse yüreklerini yakan, içlerini parçalayan bir hasrete bir pişmanlığa dönecek. ثَمَّ يُغْلَبُونَ Ondan sonra yenilgeye uğrayacaklar. Allahu Ekber. Kardeşlerim bakın bu Allah Azze ve Celle'nin vaadidir. Müminler galip gelecek. Kafirler zelil olacak. Mağlup olacaklar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا إِلَا جَهَنَّمَا يُحْشَرُونَ Kafirler toplanıp cehenneme sürülenecektir diyor Allah subhanahu ve ta'ala. Allahu Ekber. Bu Allah Azze ve Celle'nin vaadidir. Bakın kardeşim bu ayet bize ne diyor? Adamlar kendi mallarından harcıyorlar seni Allah'ın dininden alıkoymak için. Tamam Bu seni şaşırtmasın. Seni şu şaşırtsın. Kafirler işini yapıyorsa... Sen işini yapmıyorsan, sen Allah'ın dinine yardım etmiyorsan, sen bu davanın neresindesin? Bakın bir ayet daha okuyayım. Ellezine amanu yuqatiluna fi sabilillah. Şüphesiz ki müminler Allah yolunda savaşır. Allahu ekber. Müminler Allah yolunda savaşırlar. Sen neredesin kardeşim? İşte burası seni şaşırtması lazım. Kafirler mallarını harcıyorsa, Allah'ın dinine karşı savaşıyorsa sen mümin olarak neredesin? Sen bu dinin neredesin? Vallazina kafarû yuqatilûne fi sebîlittâğût. Kafirler de tagutların yolunda savaşırlar. Bakın adamlar kendi dininin gereğini yapıyor. Yani bu şaşırılacak bir şey değil. Zaten kendi vasfını Allah Azze ve Celle onu vasıflandırdığı şeyi yapıyor. Sen kendine şaşırman lazım sen bir şey yapmıyorsan. Ondan sonra Rabbimiz emrediyor ki: "Fe katilu awliya'ş şeytan." Şeytanın dostlarıyla savaşın diyor Allah Azze ve Celle. "İnne kayde'ş şeytan kana za'ifa." Şüphesiz ki şeytanın tuzağı nedir? Zayıftır diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, adamlar kendi dinin için savaşıyor herkes kendi dini için savaşıyor bakın bugün İsrail'e ne kadar çabalıyorlar sabahtan akşama kadar sen dinin için ne yapıyorsun asıl gereken soru burası bu din galip gelecek vallahi bu din galip gelecek peki eğer sen savaşmazsan sen bu din için çala bağlamazsan sen gayret göstermezsen asıl soru burası bak asıl soru burası Buraya gelmek istiyorum. haşa Allah mı kaybedecek Allahu ekber. Haşa, haşa. Bakın ayeti dinleyin. Kardeşlerim, çok önemli. Ya eyyuhallazine amanu. Ey iman edenler. Men yartedde minkum an dinihi. Kim, sizden kim dininden dönerse. yati Allahu bi kavmin. Allah Azze ve Celle öyle bir kavim getirir ki. Yani onları siler tabiri caizse. Öyle bir kavim getirdi ki. Getirir ki. Şimdi onların vasıflarını sayıyor kardeşlerim. İyi dinleyin. Yuhibbuhum. Ve yuhibbuna Allah onları sever onlar da Allah'ı sever. Şimdi vasıflarına dikkat edin. Ezilletin alel mukminin müminlere karşı zelildirler. Yani tevazu içindedirler. Müminlere karşı ha. Bakın ondan sonra izzetin alel <gülüyor> kafirin. Kâfirlere karşı izzetlidirler, serdirler, şereflidirler. Bizde tam tersi olmaması lazım kardeşlerim bugünkü olduğu gibi. Müminlere karşı sert, kafirlere karşı yumuşak olmaz. Bu tağutlar geceleri yataklarında bizden korkmaları lazım. Bu da nasıl olur? Bu vasfı işine yerine getirirsen. Bu vasıfları kendine toplanırsa. Birincisi ne? اَذِلَّةِ عَلَى müminin. Müminlere karşı zelil. Alçak gönüllü. اَعِزَّةِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Kafirlere karşı sert. يُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allahu Ekber. Ve onlar... Allah azze ve celle'nin övdüğü eğer biz onun dininden yüz çevirirsek Rabbimiz muhafaza buyursun. Bizi silip getireceği kavmin sıfatlarını Allah azze ve celle devam sayıyor. Yucahiduna fi sabilillah. Allah yolunda cihat ederler. Allah yolunda cihat ederler. <gülüyor> ve la yahafuna laume ve qınayicinin kınamasından korkmazlar. Ne demek? Kardeşlerim bütün dünya bizi kınasa da Bize terörist dese de, siz sucusunuz, siz bucusunuz dese de, de, kıyamet gününde bizim Rabbimiz bize razı olduktan sonra ne anlamı var? Vallahi hiçbir anlamı yok. Ondan sonra bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ Bu Allah Azze ve Celle'nin fazlıdır. İstediğine verir. Bu Allah Azze ve Celle'nin lütfudur. Allah istediğine verir. "Vallahu وَاسِعٌ عَل۪يمٌ Allah Azze ve Celle'ye geniş olan yani lütfü, İhsanı geniş olan ve alim her şeyi bilendir. Buradaki kardeşlerim sıfatları tekrar sayalım inşallah. Çünkü bu bizim için gerekli ki Allah muhafaza biz silinmiş kişilerden olmayalım. Ne saymıştı Rabbimiz bu ayette? Müminlere karşı alçakgönüllü, gönüllü, kafirlere karşı izzetli. Bir, müminlere karşı alçakgönüllü, gönüllü, kafirlere karşı izzetli. İki, Allah yolunda cihad manınla canınla dilinle ilminle kaleminle duruşunla ahlakınla tebliğinle her şeyinle okumanla ezberlemenle Allah yolunda cihad edeceksin. 3 qınayıcının kınamasından korkma kardeşim. Bütün dünya bize karşı gelse bizim Rabbimiz bizden razı olduktan sonra ne ifade eder? Vallahi hiçbir şey ifade etmez. Tekrar ediyorum kardeşim bu din galip gelecek. Kesinlikle galip gelecek. Allah Azze ve Celle bunun sözünü vermiştir. Biz hangi tarafta olduğumuza bakalım. Daha yeni ki ayette okuduğumuz gibi. Muhammed Kutub'un bir sözüyle bitirmek istiyorum inşallah. Kardeşlerim bunu şurayı iyi dinleyin. Diyor ki işte o ismi Müslüman olanlar tembellik içerisinde hayatlarını sürdürürlerken yarın İslam'ın zafer sancağını başka bir milletin taşıdığını gördükleri zaman kendi hallerinden utanacaklardır. Allahu Ekber Ismi Müslüman diyor ha Kendi Müslüman değil Kardeşlerim biz bunlardan olmayalım Rabbim bize razı olduğu Müslümanlardan eylesin Rabbim dinini dünyaya hakim kılan nesilde Bizim de bir pay, olmamızı, pay sahibi olmamızı nasip eylesin Rabbim en kısa zamanda bu tağutların belini kırmayı bize nasip eylesin Allahumma amin Ve akhirul da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin